Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esankın gezegenin geleceği, günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan ressunan Uygar Özeğrisi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.